Önceden resmi olarak çoklu kişilik bozukluğu denilen disosiyatif kimlik bozukluğu, iki veya daha fazla farklı kişilik veya kimliğin bir bedende var olması vakalarına verilen attır. Kimliklerin ikisinin de kişinin düşünce ve davranışları üzerinde bir çeşit etkisi vardır. Bu kimlikler birbirinden farklıdır. Kendilerine has tavırları, kişisel özellikleri vardır. Farklı duygusal tepkileri olabilir. Bazen fiziksel değişiklikler bile olabilir. Buraya fizikseli tırnak içinde yazacağım. Çünkü vücut bölümlerindeki herhangi bir değişikliği kastetmiyorum. Ancak araştırmacıların farklı kimliklerin farklı ellerini kullanmalarına yönelik tanıladıkları bazı vakalar olmuş. Yani bir kimlik sağlak iken diğeri solak olabiliyor. Ayrıca bazı vakalarda genelde asıl kimlik diğer kimlikleri reddedebiliyor. Yani aslında burası diğer farklı kimliklerin barındığı yer değil. Peki böyle bir şey nasıl ortaya çıkıyor? Araştırma, disosyatif bozukluk tanısı konulan kişilerin çocuk istismarı geçmişi olduğunu gösteriyor. Ya da stres etkenliği gibi başka bir çeşit aşırılığın olduğuna işaret ediyor. Bu durumun nasıl gerçekleştiğine dair birçok farklı teori var ama hepsi ortak bir düşüncede buluşmuş gibiler. Aşırı stres altındaki vakalarda kişinin bilinci, belirli acı veren anılardan, hislerden veya düşüncelerden ayrılır. Disosiyatif kişilik bozukluğu ne kadar yaygındır? Bu rahatsızlığı nüfusta ne sıklıkla görürüz? Disosiyatif kişilik bozukluğu oldukça nadir görülür. Hatta bence insanların bu rahatsızlığı bilmelerinin sebebi filmlere veya kitaplara konu olmasıdır. Genelde konu ya da sürpriz sonlar bu hastalıkla ilgili olabiliyor. Ayrıca bunu bilmemizin bir diğer sebebi de haberlerdir. Aşırı veya yalan vakalarla popüler hale getirilmesinden bahsediyorum. Boş bir zamanınızda Hillside boğazlayıcısı olarak bilinen Kenneth Bianchi davasına bakabilirsiniz. Bianchi, farklı bir kişilikten dolayı suç işlediğini iddia etmişti. Sonradan durumun böyle olmadığı anlaşıldı. Ama bu hastalık haberlere taşındı. Şimdiye kadar bahsettiğimiz hastalıkların aksine bu bozukluğu çevreleyen birçok tartışma var. Tartışma konularından biri, seyrek görülmesiyle ilgili. Birleşik Devletler'in kuzeyinde olduğu kadar buranın dışında da oldukça seyrek görülür. Bu durum bazı bilim insanlarını gerçek bir hastalık yerine kültürel bir yapı mı diye düşünmeye itiyor. Diğerleri ise buna terapistlerin sebep olup olmadığını merak etmekte. Belki de bu rahatsızlığı bilen bir terapist, kişide olabileceğinden şüphelenir ve şöyle sorular sorabilir. Başka bir parçan daha varmış gibi hissediyor musun? Her zaman farkında olmadığın bir parçan vardır belki. Buradan sonra durumu ileriye götürebilir. Bu parçanın bir adı var mı? Onunla konuşabilir miyim? Şeklinde sorular sorabilir. Buna cevaben de bilerek ya da bilmeyerek terapi ihtiyacı olan insanlar terapistlerinin söylediklerine uyumlu davranırlar. Bu durum kişilik değişimleriyle ve role bürünmeyle ilgili başka bir ilginç noktayı ortaya çıkarıyor. Çünkü bir yönden hepimizin çoklu kişiliği vardır. Özelimizdeki kişiliğimizle Ailemiz ve arkadaşlarımızla olan ki farklıdır. Hepimiz farklı rollere bürünürüz ve hayatta farklı rolleri oynamamızı bekler. Elimizden geleni yapar, duruma uyum sağlarız ve bunun hakkında düşünmeyiz bile. Devamı ise farklı olaylarda nasıl hareket ettiğinizle ilgilidir. Bazı insanlar aşırı stres olunca kendilerini farklı rollerde kaybedebilirler. Tıpkı oyuncuların bir bölümde kendilerini kaybetmeleri gibi. Çoklu kişilikler, yani... Varsayıldığı gibi farklı kimlikler, role bürünmenin bir çeşit aşırı hali olabilir. Kişiler farkında olmasa bile, bu sefer cevap çok da net değil gibi gözüküyor.